والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَمَّا يَحْشُرُهُمْ كَأَلَمْ يَلْبَثُ إلَّا Kıranlar, kâzibilâ ilâhi, ve ma kanu muhtedî. Sâdık ahlil sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafku kavli allahumma ekrimna fehmen nebi ذ حفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. Sadaka Resulullah fîmâ kâl Evke mâ kâlen sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem cemaat Geçen dersimizde yer alan ayeti kerimeler Müslüman'ın Müslüman olmayanlardan Müslüman'ın Müslüman olmayanlardan ana hatlarıyla, ana çizgileriyle ayrı olduğunu ve her Müslümanın da bu ayrılığı hissetmesi kavraması gerektiğini arz etmeye çalıştık şimdi Kur'an'ın ışığında meselelere baktığımız zaman Müslüman olmayanlar İslam'ın dışında kalanlar hadi kafir demeyelim. Biraz darılıyorlar, güceniyorlar ama yaptığı da odur. Ben kafir dediğim için o kafir olmuyor. Kafir olduğu için ben ona kafir demek zorunda kalıyorum. Çünkü iman veya küfür Allah'ın koyduğu Allah'ın koyduğu nizamı kabul etmek veya etmemek. Kabul edersen buna iman denir. Etmezsen küfür denir. Allah'ın nizamını kabul eden Müslümanlarla, İslam'ı din olarak tanıyan, nizam olarak tanıyan Müslümanlarla bunu tanımayan insanların kesin çizgilerle birbirinden ayrılması lazım. Şu veya bu gerekçeyle iç işe girilirse işler karışır. İşler karışır, altından çıkılmaz bir hal alır. Altından çıkılmaz bir hal alır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama da verilen emir budur. Talimat bu şekilde geliyor ona. Yukarıdan beri uzun uzun açıklandıktan sonra ben hürriyet veriyorum diyor Cenab-ı Hak. Onlar Kur'an'ın bir iftira olduğunu söylüyorlar. Kur'an Allah'ın kitabı değil Hazreti Muhammed'in bir yakıştırmasıdır. Allah'a bir isnadıdır, bir iftirasıdır diyorlar. Ve isteyen Kur'an'a iman ediyor, isteyen de inkar ediyor. Bu hürriyeti de ben onlara veriyorum diyor Cenab-ı İman etmek isteyenin iman etme şansı var, fırsatı var, imkanı var. Hiçbir engelle karşılaşmıyor. İnkar etmek isteyenlere de inkar yetkisi, inkar etme fırsatı verilmiştir. Onlar da hiçbir engelle karşılaşmıyorlar. Bundan sonra sana düşen nedir diyor Cenab-ı Hak? Sana düşen diyeceksin ki benim amelim bana. Peygamberimize öğretilen bu. Öyle diyeceksin Kur'an'ı reddeden, Kur'an'a inanmayan, İslam'ı tanımayanlara benim amelim ki Peygamberin ameli İslam. Ben kendi dinime bağlayayım, o dindeki esasları başa alıyorum. Sizin ameliniz ki bu dini reddetmektir. Ameliniz bu. Bütün mücadeleniz, bütün kavganız İslam'ı din olarak tanımamak ve İslam'ın din olduğunu inkar etmek, reddetmekten ibaret. Hadi siz inkarcılığınızla kendi dünyanıza dönün, ben de imanımla kendi dünyama dönüyorum. Aramızda hiçbir bağlantı yok, diyeceksin. Bu da yetmez, ben sizden her türlü ilişkimi kestim, sizin de benimle hiçbir ilişkiniz, bağlantınız yoktur, diyeceksin onlara. Müslümanların başına her ne geliyorsa... Boşa gitmeyen, neticesi güzel olmayan, acı olan hangi durumlarla karşı karşıya geliyorsak işte bu ayırımı yapamamanın cezasını çekiyoruz. Biz çok basit sebeplerle, basit menfaatlerle aradaki çizgiyi kaldırıyoruz. Basit şeylerle. Bu adam benim dinimi inkar ediyor. Benim peygamberimi tanımıyor ve hakaret ediyor. Yani peygamberime, kitabıma yapılan hakaretler, peygamberime, kitabıma, dinime yapılan hakaretler evdeki hanımıma yapılsa, Kur'an'a ve dine yapılan saygısızlık eşime yapılmış olsa, oğluma, kızıma yapılmış olsa, mutlaka reaksiyon göstereceğim. O hakaretlere bir karşılık vereceğim. Niye susuyorsun peki? E bana ne diyor? Yani Kur'an'a sövmüş adam diyor. Hz. Muhammed'e saygısız olmuş. İslam dinine hakarette bulunmuş. Onları kendisini saymıyor. E bu nasıl Müslümanlık çizgisidir? Onlar da yine Cenab-ı Hak buyuruyor böyle usulen yahut nezaketen yahut bir şeyler öğrenmek üzere seni dinlemeye kalkışanlar da olacak dinler gibi görünecek anlar gibi dinler gibi görünecek ama sen sağırlara işittirebilir misin diyor Cenab-ı Hak Kur'an'a karşı sağır bu herifler Allah'ın dinine karşı sağır. Din adına, efendim İslam'ın ahkamı adına ne söylersen söyle, bunlar duymayacaklar. Bir defa mühürlenmiş kulaklarının üzerinde bir perde var. Efendim gözler üzerinde mühürler var. İşittiremesin. Üstelik bu adam bir de akılsızsa. Yani bunlarda bir anlayış da yok hani dinler anlar ben inanmıyorum ama ki şurası da doğrudur şu noktada gerçektir şurada da bir isabet vardır der bunlarda bu akıl da yok diyor Cenab-ı Hak e niye böyle diyorsun yarın? hep ben yarattım bunun yaratıcısı benim onun kaç çapının ne olduğunu ben bilirim diyor Cenab-ı Hak yok bunlarda akıl Bunlarda akıl da yok. Hem sağırdırlar duymazlar, hem de duysalar bile anlamazlar. O anlayış kabiliyetinden de mahrumdurlar. Yine onların içinde böyle karşıdan sanat bakanlar da olur. Belki merak sahikasıyla nedir ne değildir diye bakar. Ama sen kör olana neyi göstereceksin? Yani adamda bir körlük var. Üstelik o iç körlüğüne ilaveten dış bakışı da yanlış. Görmüyor yani. Gözünün içine soksan görmüyor. Bunlarla sen ne yapabilirsin? Buyurduktan sonra Cenab-ı Hak. <gülüyor> Şunu söylüyorum. E bir haksızlık yok o burada. Sanki... İnsanlar böyle bir muhakemeye kalkışıyorlar. Allah'tan hesap sormak ister gibi bir tavır ortaya sokuyor. Efendim bunlar anlamıyorsa, bunlar sağırsa, görmüyorsa, kör ise e ne yapsın? Niye bunları böyle yarattın? diye bir soru soruluyor Cenab-ı Hakk'a karşı. Bunların yerinde işitme aleti olan kulakları da yerinde aslında öbür sahalarda dinin dışındaki sahalardaki bütün işleri kavrayacak bir akılları da var ama bu din sahasında işe yaramıyor çünkü orada kullanmak niyetinde değil onu organlarını dini anlamak için dini kavramak için kullanmıyor bu adam atığı için de netice alamıyor. Kullanmaya kalkışsa kim onun kulağına gelip bir tıpa vuracak? Kim gözlerini kapatacak? Kimse kapatmayacak? O bakmak niyetinde değil, o duymak niyetinde değil, anlamak niyetinde değil. İşte ona cevaben Cenab-ı Hakk'ı ki اِنَّ la لَا يَغْلِمُ النَّاسَ <شَيَة> Hakikaten, gerçekten Allahu Zülcelal insanlara herhangi bir şekilde herhangi bir ölçüde haksızlık yapmaz yani Müslümanın peygamberin söylediklerine duyan kulağı var da Hz. Ebu Bekir'de bu kulak var da Ebu Cehil'de yok mu var <gülüyor> var fakat o kulağı bu işte kullanmıyor bu adam anlayacak bir dinleyişle dinlemiyor. Anlamak üzere dinlemiyor. Bir şeyleri yakalamak için dinliyor. Yani ne eksik bulabilirim? Nerede bir sürçmesini, Muhammed'in bir sürçmesini yakalayabilirim? Adamın bütün telaşı olur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün Müslümanları tedirgin eden, Müslümanları rahatsız eden, İslam'ın karşısına geçmek suretiyle Müslümanları da zor şartların içine itenler neden mahrum bırakılmıştırlar ki? Hiçbir şey yok. Ama adam Allah'ın verdiği kulağı işitip anlamak üzere kullanmıyor. Dinleyeyim ve dinlediklerimi de anlayayım. Ve anladığımın da gereğini yapayım. Böyle bir niyeti yok. Dinleyecek de bir şeyler yakalayacak orada. <gülüyor> yani Müslümandaki bir eksikliği tespit edecek Müslümanlıkta kendine göre bir eksiklik tespit edecek o kafayla dinlediği için o kulak o kafayla dinliyor veya o anlayışla bakıyor Müslümanlara yani Müslümana böyle karşıdan baktığı zaman tükürüyor tiksiniyor e ne eksiği var Müslüman senin giydiğin kumaştan giyiyor sendeki tertip düzen temizlik onda da var daha mükemmeli var içinden dışına temiz bunun seni küçümsüyorsun sen Allah aşkına çünkü onu olduğu gibi görmek niyetinde değil onu küçültmek istiyor onu hakir görmek istiyor basit görmek istiyor onun için gözünde öyle canlanıyor hani tarihler kaydediyor Ebu Cehil Resulullah'ı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem ki Ebu Cehil daha önce peygamberimiz peygamber olmadan önce Ebu'l-Hikem adını taşıyordu. Esas onun künyesi Ebu'l-Hikem yani hikmetlerin babası. Hikmetlere sahip, mükemmel bir akla sahip. Son derece siyasi, son derece akıllı, son derece ileri görüşlü bir adam olduğu için ona Araplar ebul Hekem diyorlardı. Ama Müslümanlık geldikten sonraki tavırları sebebiyle, yani en cahil adamlardan beklenen davranışları sergilediği için Ebu Ceh dediler ona. Bu olsa olsa cehaletin sahibi. Bunda hikmet ne gezer? Bunun neresinde hikmet kaldı? Baştan aşağı cehalet var Baştan aşağı cehalet. Bir gün resul Ekrem'e bakıyor diyor ki, Ya Resulallah, demiyor tabii, Ya Muhammed diyor, senden daha çirkin bir insan göremiyorum diyor. Yani şu Mekke sınırları içinde, senden daha çirkinine rastlamıyorum. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor, bu ifadeyi duyuyor, Ya Resulallah, senden daha güzelini, mükemmelini göremiyorum diyor. Allah Allah. İki insan peygamberimiz buyuruyor ki bunun üzerine Muhammed bir aynadır. Muhammed bir aynadır. Aynanın karşısına geçen herkes kendisini görüyor. O çok çirkin dediği Ebu bu cehil çok çirkin diyor ya. O çirkin olan kendisi miratı Muhammed'te kendisini görüyor. Ebu Cehil çirkindir kendini çirkin gördü aynada. Ebu Bekir son derece mükemmel bir adam. O da kendi kemalini gördü aynada. Bakış aynı bakış, gözler aynı gözler. Ama hangi inançla bakarsan öyle görürsün. O inançla bakışın, inançla dinlemenin, inançla anlamanın arasında çok sıkı bir bağ var çok sıkı bir bağ var efendim, efendim yobaz bilmem geri kafalı dar düşünceli efendim, yobaz diyorlar ya şimdi bu herifler kendilerini tarif ediyorlar tarif ettikleri tamamen kendileridir çünkü Müslüman peygambere inanmış kişi peygamber gibi bir aynadır <gülüyor> o da bir aynadır Müslüman ona baktığı zaman onu pırıl pırıl görüyor. Müslüman Müslümanı fevkalade görüyor. Kâfir Müslüman'a baktığı zaman onu gözünde küçültüyor. Efendim seni şöyle görüyor mu? Kendini görüyorsun. Kendini görüyorsun sen. Yani kâfir kendisini görüyor Müslüman'ın şahsında. Ama farkında değil tabii. Allah insanlara herhangi bir ölçüde herhangi bir miktarda nisbette zulmetmez Allah zalim değildir haşa velakinnen nasıl endüsevim yazılım fakat insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar insan bir zulüm görüyorsa kendi üzerinde o kendisinin yaptığı zulüm kendi kendine yaptığı zulümdür Allah'ın işi mi yok ki Gidecek bilmem filan yerdeki kuluna zulm edecek. Hayır. Allah zalim değildir. Zalimi de sevmez. Zulmü de sevmez. Geçen hafta da söyledim. İmanın alternatifi, mukabili küfür olursa yani imanın karşısına küfür dikilirse inanmayan nispetle, inançsızlık boy gösterirse imanın karşısında küfrün yaşama şansı var. Çünkü Allah hürriyet verdi. İmana da hürriyet veriyor, küfre de hürriyet veriyor. O alternatif olursa yaşar ama imanın mukabili zulüm olmaya kalkışırsa işte onun yaşama şansı yoktur. İmanın karşısında zulmün ayakta durması mümkün değildir. Küfür devam eder. Mümin de var, kafir de var ama müminin karşısındaki zalimin ömrü uzun değildir. O zulüm mutlaka son bulacaktır. Mutlaka bir türlü tecelli edecektir, bir türlü yerine varacaktır. Allah zalimleri sevmiyor çünkü. Kafirleri de sevmiyor ama zalimleri küfür üzerine bir zulüm şeyi getiriyorlar. Bunlar olacak neticeği ama Allah yapmıyormuş. Efendim, vah vah vah diyoruz hani. Bir kısım hadiselerle karşılaşıyoruz zaman zaman. Efendim, burada bir haksızlık var. Burada bir şeyler var gibi geliyor bize. E Allah bunu yapar mı? Ne diyorsun? Yapar mı yani? orada bir zulüm şekli görülüyorsa o zulmü yapan o zulme uğrayanın kendisidir. Mutlaka orada bir şey var. Ya direkt zulmetmiştir veya zulme alet olduğu için zulme vasıta olduğu için o vasıta oluştan kendi payıda çıkmıştır. Hiç. İbrahim Hakk Hazretleri'nin sözüne gelip Allah şefaatına nail etsin. O meşhur marifetnamesinde deme, deme bu niçin böyle? Böyle bir soru sormayacaksın diyor. Bu niye böyledir? Niye böyle oluyor? Deme bu niçin böyle? Yerincedir o öyle. Onu nasıl görüyorsan, o mutlaka yerli yerindedir. İşin hakka terkeyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eder. Neyler. Yani bir iş oluyor, alemde bir iş oluyor da, bu Allah'tan habersiz mi oluyor? Onun bilmediği bir iş midir o? onu bilin? Onun dilemediği bir iş midir? Hayır, onun öyle olmasını da dilemiştir. Hem biliyor, hem dilemiştir. Ve niye geçit e niye geçik veriyor? Verilmesi de verilmesi lazımdandır verilmesi lazım da onun için. Yani biz nerede hata ediyoruz? Allah inancımız hatalı bizim. Allah'a iman şeklimiz mutlaka gözden geçirilmesi lazım. İnandığımızı zannediyoruz. Doğru inandığımızı zannediyoruz. Fakat Allah'a onun istediği şekilde inanmış değiliz. İnanmış değiliz. Onun için işler karışıyor. Bir de Bizde ahiret inancı karıştı. Şimdi biraz sonra bu ayette geliyor. Ben kimseye zulmetmiyorum diyor Cenab-ı Hak. Zulmetmek için kimseyi yarattı. Sonra ben o zulmü zulme uğrayan kişiyi muhatap kabul eder de ona zulmeder miyim? O kim ki? Yani Allah ona bir varlık vermiş olur. Onu muhatap kabul ederse onu büyütmüş olur. O ne ki benim karşıma çıkacak diyor. Benim yaptığım zannedilen zulmü o kendi kendine yaptı. Kimse ona bir şey yapmış değil. Kendi kendine yapıyor bu işi. Şimdi küfrün cezası nedir? Ebedi cehennem. Ebedi bir cezaya mahkum olacak kafir. Yani kafir deyince parantezi açalım. Allah'ın koyduğu nizamı kabul etmeyen adam onun koyduğu nizamı tanımıyor kabul etmek istemiyor kabul etmediği gibi kabul edenlere müdahale ediyor ben kabul etmiyorum sen nasıl kabul edersin diyor sen de benim gibi kabul etmemen lazım kabul edene müdahale ediyor yani devreye giriyor peki bu eylemin cezası nedir onun düzenini, onun nizamını kabul etmemenin, tanımamanın karşılığı nedir? Vaat ediyor. Cezada belli, mükafat da belli. Benim koyduğum düzeni tanı, seni ebedi nimetlerle donatılmış cennetime alayım. Ama tanımazsan her türlü azap şekliyle donatılmış cehenneme atarım seni. Baştan biliyor musun sen bunları? Biliyorsun. Gidiyorsun, İnkar cihetine gidiyorsun tanımayacağım seni de senin koyduğun nizamı da tanımayacağım diyorsun ve madem ki bu kadar cesursun o halde bundan doğacak bu eylemden doğacak cezayı da kabul etmeye mecbursun onu sen yapıyorsun bütün beşeriyet birleşse yeryüzündeki 6 milyar insan birleşse bir adama en ağır cezayı vermeye kalkışsa ne yapabilirler öldürürler yani insanların ölümden daha ağır bir ceza verme imkanları var mı kaldı ki ölümü de Allah yaratacak ceza veren ölüm cezasına mahkûm eden ölümü yaratamaz ölümün yaratılmasını isteyebilir Allah'tan o teşebbüste bulunabilir ama gene de ölümü Allah yaratacak biz ne yapabiliriz? Diyelim ki ateşte yakabiliriz birisini. En acı bir ölüm. Ne kadar sürer onun yanması? Birkaç dakika içinde yanar kül olur gider. Efendim bir yerde hapsediyoruz biz bunu. Ömür boyu hapsediyoruz. Ve ömrü elli senedir, 60 senedir, yetmiş senedir. O kadar ceza verebilirsin. Fakat ebedi bir cezayı kim kime verebilir? Bütün insanlık birleşse bir ebedi ceza veremez bir adama. Fakat ebedi cezayı kim verir? İnsanın kendisi verir. Bütün insanların bize yapamayacağı cezayı biz kendi kendimize yaparız. Nasıl yaparız? Onun koyduğu nizamı reddedince ebedi cehenneme kendimizi mahkum etmiş oluruz. Peki Allah mı sana dedi kendi düzenini reddetmesini? O mu emretti sana? adı İslam olan, temeli Kur'an ve sünnet olan bu sistemi reddet bunu tanıma, bunu kabul etme emrini Allah mı verdi ki sen ortaya çıkıyorsun haksızlığa uğradın diyorsun kendi kafanla bir felsefe uydurdun kendi kendine bir şeyler uydurdun ben bu sistemi tanımayacağım diyorsun tamam ama hakkını da sana veriyorum fakat cezasını da vereceğim sistemi tanımayacağım diyorsun. Tamam. Tanım ama hakkını da sana veriyorum. Fakat cezasını da vereceğim. İşte bu. Yani insan ne yapıyorsa kendisi kendisi yapıyor. Allah kesinlikle kurt etmez. İşte bu. <gülüyor> Ve yevme <yerine> yakşır ol. <gülüyor> Şimdi perdenin bir yüzü Dünya tarafında işte böyle görülüyor, böyle müşahede ediliyor. O kıyamet gününde öldükten sonra başlayan o ebedi hayat içinde Allah onları bir araya getirecek. Kimi? O zulmeden kafiri, zulme uğrayan Müslümanı herkesi bir yerde toplayacak. Öyle ayrı ayrı konuşmak yok hani mahkemeler bazen yapıyorlar bu işi. Ayrı ayrı ifadeleri alıyorlar, kimlikleri tespit ediyorlar. Sonra o insanları yüzleştirmek üzere bir araya getiriyorlar. Topluca mahkemenin önüne çıkarıyorlar. İşte bu odur. Herkesin yüzleşeceği bir gündür. Onları toplayacaksın abi. Keallem yelbetu illa saat. <Sessizlik> Onlar Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman sanki Allah saatimle sanki günün bir kısmı kadar dünyaya kalmış, dünyada kalmış gibi gelecek onlara. Dünyada ne kadar kaldınız? Ne kadar kaldınız? Ne yaptınız? Ne edediniz? Kendilerine sorulduğu zaman o geçen hayatınız ne kadardı? Bir gün diyemeyecekler. Bir günün bir saati kadar. Bir saat falan. Belki kaldık, belki kalmadık. Peki, bu kadar kısacık bir ömrü için bu kadar zorbalıklara değer mi? Bu yapılanlara değer mi? Ya ahiret kadar uzun olsaydı mükellef olduğumuz kısım? Yani Cenab-ı Hak dünyada geçen ömrümüzü, bu sınırlı ömrümüzü mükellef olmamız için ölçü almasaydı. Ne kadar ibadetle mükellefsin? Dünyada kaldığın kadar şu ibadetin ölçüsü dünyayı değil de ahireti alsaydı, ebediyen namaz kılacaksın ebediyen oruç sayın, tutsayacaksın deseydi nasıl çıkacaktın altından ebedi mükafatı veriyor ama sınırlı bir çalışmaya karşılık İki tane kafir düşünün iki tane yani yahut bir kafir bir müslüman düşünelim ikisi de 20 yaşında ölmüş olsun Müslüman da 20 yaşında ölüyor. Kafir de 20 yaşında ölüyor. Efendim kafir olan kişi 5 yıl kafir kaldı. 15 yaşından sonra kabul edeyim. Efendim 5 sene kafir kaldı. 5 yıllık kafirliğe karşılık cezası nedir? Ebedi bir cehennem. Allah Allah. Ya 5 yıllık suç ebedi bir cezayı mı gerektirir? Bir de Müslüman düşünün, dünyada beş sene Müslüman kaldı. O beş yıllık Müslümanlığa karşılık da ebedi bir mükafatı verecek. Beş yıllık Müslümanlık, ebedi bir mükafat, beş yıllık bir gavurluk, ebedi bir ceza. Bu niye böyle oluyor? Burada bir niyet müessesesi var. O kişinin niyeti Müslüman, o beş yıl Müslüman kalan adam şu niyettedir. Allah bana beş yıl değil de yani sınırsız, nihayetsiz bir ömür verseydi bu ömür boyunca benim inancım bu olacak. Ben hep Müslüman kalacağım. Ne kadar ömrüm varsa o ömrü İslam'da kullanacağım. Onun o ebediyete uzayan kararı bunu ebedi mükafata götürüyor öbür kafirin de kararı dünyada ne kadar kalırsa hep o küfrü üzere kalacak kararı odur fikri odur düşüncesi odur o da o ebediyete uzayan gavurluğunun cezasına markımdır Allah zulmetmiyor onun kendi niyeti bunlar soruyor Allah ne kadar kaldınız dünyada herkesi topluyor günün bir saati kadar Kısacık bir zaman geçirdik diyecekler dünyada. 100 sene yaşamış, 120 sene yaşamış, 80 sene, 60 sene, 70 sene, bir saat diyor. Kendi aralarında bunları tanışacaklar. Herkes orada, dünyada tanıdığı kişiyi tanıyacak. Aa bu filancı bu filancı, işte şu mahallede beraber oturduğumuz, komşuluk yaptığımız, zaman zaman takıştığımız, zaman zaman barıştığımız da herkes birbirini tanıyor. tanımamak diye bir şey yok orada. Kadı Hasir elledi bu Kesinlikle Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar orada zarardadırlar. Işte. Öldükten sonra dirilme yoktur. Kim demiş canım? Hayat bu hayattan ibarettir. Yaşadığın kadar yaşarsın ölünce de toprak olur gidersin. Öldükten sonra dirilmeyi, Allah'a kavuşmayı inkar edenler kesin bir zarardadırlar. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki bir daha geri dönsün, inkar yerine iman etsin dese o fırsat yok. O verilmeyecek bir daha. Niye verilmeyecek ama biliyor musun? Niye? Niye? Bir şey değişmez olmuş. Bir başka ayette Cenab-ı Hak uyuruyor ki: "Velev Bunlar tekrar geri çevrilseler, şimdi zarara uğradıklarını, küfürle büyük bir kayba uğradıklarını gören bu adamlar bir kere daha dünyaya döndürülseler. Buraya gelmeden onlara ne yasaklanmışsa Yapmayacaksınız, etmeyeceksiniz. Nedenmişse mutlaka ona yine dönerler bunlar. Hani eski tas eski hamam derler ya. Dünyaya dönseler, dünyadan çıkmadan önceki inançlarına döner bu adamlar. Ve innahum ne kadibun? Bunlar kesin kes yalancıdır diyor Cenab-ı Hak. Şimdi şöyle yapardım, böyle yapardım demesine hiç bakmayın gelmeyecek. Karar budur. Ama gelse bile onun tavrı değişmeyecek. Değişmez. Bunun için geri döndürmeye de lüzum yok. nasılsa değişmeyecek. Değiştirecek bir havası yok. Ve ma kânu muhtedil. Bu adamlar hidayete de ermiş değillerdir diyor Cenab-ı Hak. Yani doğruyu yakalamış değillerdir. İsabet kaydedememişlerdir. İnkar etmekle İsabet kaydetmiş değil bunlar. Ha onlar haklıdırlar. Belki de bunlar daha doğruyu yakaladılar. Biz Müslümanlar olarak zaman zaman tereddüt geçiriyoruz. Zaman zaman. Acaba bütün bu kadar insan hep o tarafta bulunuyor. Yani İslam'ın karşısına geçiyor. Yoksa biz mi yanlış yapıyoruz? Suali zaman zaman bizim içimize de geliyor. Ama bir yerde çokluk varsa illa doğru oradadır manasında değil. İslam'ın yani bugün iddia edilen demokrasiyle anlaşamadığı ana noktalardan birisi burası. O bizim bazı hemşerilerimiz diyeyim artık onlara, bazı dostlarımız İslam'la demokrasi arasında hiçbir çatışma yoktur diyorlar ya bol keseden atarak sanki bilircesine konuşuyorlar birilerini memnun etmek üzere konuşuyorlar işte demokrasiye göre çoğunluk neredeyse hak oradadır hayır her zaman ölçü bu değildir evet bir işarettir ekseriyetin olduğu yerde isabet yani doğru olma ihtimali vardır olmama ihtimali de var İslam hukukçuları buna örnek getirirler Bedir savaşı yapılacak bir Ramazan ayıdır Ramazan ayının onundarı Resulullah Medine'den çıkıyor Ramazan ve oruçları bozduruyor çünkü harbe gidiliyor güç lazımdır orada her türlü tedbirini aldıktan sonra tabi Allah'a tevekkül ediyor çadırında gözyaşları döküyor ama her türlü tedbiri almıştır. En küçük bir ihmal yoktur. Bedir denen o mevkiye bir köyün adıdır orası. Gelindiğinde bir yerleşme Müslümanları 305 kişilik bir ordu, askerlik vasfına sahip 313 kişi var. Birkaç tanesinin mazereti olduğu için katılamıyor. Fiilen Bedir savaşına katılan 305 adam var insan olarak ama bunların arkasında 3000 kişilik bir melek ordusu var. Görünüşte 305 hakikatte 3305 kişi var orada. Ama Mekke'den gelenler 950 kişi. Biraz fazlası da var. Yerleşiyor peygamberimiz öyle bir tepenin eteğine geliyorlar. O tepenin eteğine yerleşiyor. Biraz meyilli bir arazi. Meyilli. Ashab'dan Habbab isimli zat geliyor. Habbab. Diyor ki ya Resulallah, buraya yerleşirken, orduyu yerleştirirken, konuşlandırırken yeni tabiriyle söyleyelim. Efendim, Allah'tan aldığın bir vahye mi dayanıyorsun? Böyle bir emir mi geldi, talimat böyle midir? Talimatı mı uyguluyorsun yoksa bir insan olarak, bir beşer olarak kendi fikrini mi kullanıyorsun burada? Peygamberimiz buyurdu ki, hayır bana bir vahiy gelmedi bu konuda. Şöyle yerleş, böyle yerleş diye bir talimat yok. Ben kendi mantığımı kullandım. Böyle yerleşmenin isabetli olacağını düşündüm. Habbab buyurmuş ki, o sahabi celil-i eğer bu sizin düşüncenizse ya Resulallah, bu düşünce senin düşüncense, bu düşünce yanlış. Cesarete baktı. Bu düşünce yanlış. Savaş içinde 305 kişi bir anda kıyam ediyor. Sen kimsin ki Muhammed Mustafa'ya kusur buluyorsun? Peygamberimiz buyuruyor ki dur. Durun. O 300 küsur kişiyi oturtuyor. Habbaba diyor ki anlat bakalım niye? Niye yanlış buluyorsun sen bu işi? Diyor ki ya Resulallah bulunduğumuz yer bir kumbuk. meyille düşman bu tepenin arkasından gelecek. Ya bizden önce davranır tepeyi aşarsa. Biz aşağıdan yukarıya doğru onlara karşı koyacağız. Onlar yukarıdan aşağıya bize karşı koyacaklar. Biz direnirken ayaklarımızın altından kumlar kayacak. Ve direnişimiz kırılacak. Kumların ayağımızın altından kaçmasıyla, kaymasıyla ve mutlaka mağlub buluruz. Peygamberimiz diyor ki Habbab'ın görüşü haktır. E nasıl yerleşelim diyor. Peki. Benim yerleşmem yanlıştı. Nasıl yerleşelim? Diyor ki bu tepenin üstüne yerleşeceğiz biz. Deminkinin tam tersi olacak. Onlar aşağıdan yukarıya gelecekler. Biz yukarıdan aşağıya doğru gideceğiz. Nasıl olsa onlardan önce geldim. Bak. 304 kişi bir tarafta de sayarsanız 305 kişi bir tarafta. Habbap tek. Ama doğru onun görüşünde. İşte burada demokrasi işlemez. Anladın mı? İslam'ın kabul ettiği doğrudur. Eğer bu doğru çoğunlukta ise Doğruyu alıyor, çoğunlukta alıyor. Bir kişide ise doğru, bir kişiden alıyor. Ama her halükarda dayanak noktası doğru olacak. Böyle Geleşi güzel efendim benim hoşuma bu gidiyor benim mantığım senin mantığınla ölçülmez bu iş senin benim mantığım yetersizdir anlayışı sınırlıdır bir noktaya kadar anlar. bir an gelir ki onun da ayaklarının altından kumlar kaçar yani yanlış yapmamak lazım bunlar doğruyu bulamadılar diyor Cenab-ı Hak halbuki yani bu biraz evvel söylediğime bir delildir halbuki Yeryüzünde İslam'ı reddedenlerin sayısı çok fazla. Yani dünya Müslümanları bugün hesaplanıyor. Dünya Müslümanları bir buçuk milyar kabul ediliyor. Bu bir buçuk milyar Müslüman mı hakikaten? Yaşadıkları coğrafya itibariyle bunlara Müslüman diyorlar. Bizim yakından tanıdığımız öyle azalı kafirler var ki onlar da bu sayıda Müslümanların arasında sayılıyorlar bu memlekette yaşadığı için Müslümanlıkla ne alakası var ya ama yaşadığı coğrafya itibariyle olan Müslüman deniyor büyük çoğunluk İslam'ı reddediyor İslam'ın karşısına dikiliyor haklı mıdır bunlar şimdi Kur'an'a göre, sünnete göre bir Müslüman olarak bizim imanımıza göre bunlar madem ki çoğunluktadır bunlar haklıdırlar deyip de onların saplarına mı geçelim biz şimdi böyle bir şey yok Demokrasi ile İslam arasındaki farklardan bir tanesi. Ben tabii bunları böyle bir dizi halinde versem omurdananlar olacak. Yeri geldikçe söyleyelim ki belki daha isabetli olur, daha isabetli olur. Yanlışlık yapmayalım Cevat. Şunu kesin olarak bilin ki yüzde yüz isabet Kur'an'ın ve Sünnet'in söylediklerindedir. Kur'an'a Resulullah'a bağlanan Yüzde yüz doğruyu bulmuştur. Onun korkulacak bir tarafı, üzülecek bir tarafı yoktur. Ve kişi Kur'an ve sünnetten ne ölçüde uzaklaşmışsa, o ölçüde yanlışa girmiştir, batığa girmiştir. Eh o bataktan çıkışı da olabilir, olmayabilir de ya. Öyle bataklıklar olabilir. Ne yaparsanız yapın, Müslümanlığı tenkit etmeyin geliyor, tenkit etmeyeceksin belki de burada benim anlamadığım bir şey vardır diyeceksin ağzını yumacaksın müslümanları tenkit etmeyeceksiniz ama müslümanlıklarından ötürü tenkit etmeyeceksiniz yani adamın müslümanlığını ölçü alarak ona saldırmayacaksın müslümanlığı bahane ederek saldırmayacaksınız efendim işte filan kitapta şöyle yazar böyle yazar o sana kalmış İyi biliyorsan, iyi araştır, doğruyu tespit etmeye çalış, doğruyu tespit etmeye çalış. Ama bugün çoğumuz ezbere konuşuyoruz veya kasıtlı konuşuyoruz. Atıyor. her köşe başında bir müftü var bugün. Köşe başı müftülerinden geçilmiyor. Doğru. Konuşurken dalda yaprak kalmıyor. Allah Kur'an'da diyor ki, vallahi yalan söylüyor, iftira atıyor. Ya sen Kur'an'ı okumasını bilmezsin. Kur'an-ı Kerim'i eline alsan, doğru tutmasını bilmezsin. Allah'ın Kur'an'da ne söylediğini nereden biliyorsun da iftira atıyorsun. Olur mu böyle bir şey ya? Hz. Muhammed dedi ki sen zamana, zaman sana uymazsa sen zamana uymaz. Vallahi yalan, billahi yalan, tellahi yalan. Yani Allah'ına iftira atan bir toplum, Peygamberine iftira atan bir toplum felah bulmaz. Ağızlarınızı çok ölçülü kullanacaksınız. Öyle gelişi güzel. Bir şey söylüyorsun adama, bu bir günahtır. E ben emek verdim, bir ömür harcadım bu işte. Bilgime dayanarak bir şey söylüyorum. Söz söylemeye az çok yüzüm var, hakkım var. Ben ne kadar dine zaman ayırmışsam, benim dine ayırdığım zaman kadar daha fazlasını sen, yalnız şahsi kazancına ayırmışsın. Geliyorsun benimle boy ölçüşüyorsun. Olur mu bu yani? Bilmem kim çıkıyor. Diyor ki, efendim, layıklıkla din bağdaşır. Orada otur. Senin dersin oraya gelmedi kardeşim. Daha dersin oraya gelmedi sen. Sen bunları seçecek güçteki bir adam değilsin. diş e, diş çekmesi gereken adam, diş çekmesi gereken bir adam, kalkar da göz ameliyatı yaparsa, e göz ameliyatı yaparsa o gözü çıkarsa o gözü uyar plan çizmesi gereken bir mühendis reçete yazarsa e, o reçeteden ne olur veya reçete yazan bir doktor plan proje çizerse o bina hiçbir depreme dayanmaz yanlış yapıyoruz hata yapıyoruz ben kimseye saldırmak için söylemiyorum bunları ama ne olur doğruyu tespit etsek ve hep birlikte doğruya uysak Allah-u cümlemize Kur'an ve sünnete bağlı kalmayı nasip eylesin. Bir kardeşimizin bir şeyi var. Diyor ki bugün saat 15'te mahkemem var. Efendim cemaatim, halasım için, beraatım için dua etmesini istiyorum. Gönlünüzden, işinizden geçirin. Allah halas öylesin de dua edin. الفاتحة